<gülüyor> Erlhamdülillahi Rabbi Alalamin, hamdan kâfiran, tabiyan, mubalıkan fihi, alla kül halin ve fi kül hîn, hamdan kemâyen bevilijelâli vüjhihi ve li azîm sultanî, ﷺ Sallallahu aleyhi ve sellemu alla şehidîl evvelîn ve alaakhirîn. Küsene dinav ve mede ve üşvetin el Haseneti Muhammedin el Mustafa ve aalehi ve sahbihi ve mentebi ahvüd-i ihsanin ilayebil cüzah. Ama bak az ve mütevem kardeşlerim peygamber sallallahu aleyhi sallam efendimizin sevgisi şefaati ilkbahati tebeciji teve üzerinize olsun. Keremli bir ülemayı muhakkikin şanlı Türk haliyemizin himmet ve tevecühlerinde Allahu Teala Hazretleri hükmünüzü nail eylesin. Evet. Evliyaullah'ın hayatlarını anlatan Ebu Abdülrahman Es-Sulaymini'nin Tabakatü's-Sufiye isimli eserini okumaya devam edeceğiz. 51. sayfadayız. 10. paragraftan devam edeceğiz. Bu kitabın okunmasına bu mübarek meşayihim sözlerinin ve hayatlarının öğrenilmesine, anlatılmasına geçmeden önce başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu paki olmak üzere cümle nebi ve mürşidin ve Ebubekir Sıddık ve ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Caidi Bostan'a kadar Türk aliyemizden güzeran eylemiş olan büyüklerimizin, sade ikramın tabi'inin, etba-ı tabi müştehitlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ulemanın, suzalanın kümmellinin, salihinin ruhlarına hediye olsun diye, eseri yazan Ebu Abdirrahman Es-Sülami Hazretlerinin ve eserdeki haberlerin, ravi'lerinin ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan yakından, buraya teşrif etmiş olan, siz kardeşlerimizin asirete geçmiş <gülüyor> olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları şad olsun, makamları ala olsun, kabillerin nur olsun, kabillerin cennet bahçesi olsun diye ve bu bina'nın anisi Mustafa Selami Efendi Hazretlerinin ve hulafasının ruhlarına hediye olsun diye eldemizin medarı ihtarı Yuşa Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın hasreten bu beldeye ismini vermiş olan Ebu Eyübel Ensari Halid İbni Zeyd Hazretleri'nin vesair meşayih-i kiramın ruhlarına hediye olsun diye. Biz de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Ömrümüzü doğru yolda geçirelim. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüz altı, açık varalım cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye bir fatiha, 11 bir ihlas şerif okuyup ruhlarına hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Semi'tu Abul Abbas el-Baghdadi yaqulu Allahumma bi bi Hayatını ve sözlerini okumakta olduğumuz tercümeye hal sahibi seri es-sakati hazretleri seri kelimesini yanlış olarak sırrı diye okuyanlar oluyor ama öyle değil biliyorsunuz ve seyyid taife diye tanınmış Cüneyd-i Bağdadi Efendimizin de hem dayısı hem şeyhdi hocası Cüneyd-i Bağdadi'den rivayeten onun şöyle söylediği rivayet edilmiş Allah'ım, mazıp bir şeyin. Fele at azıp beni vizül Beni ya Rabbim. İnle bir şeyle azaplandıracaksan cezalı olabilirim, suçlu olabilirim, günahkarım. Yüzüm kara, elim boş. Hangi kul Allahu Teala Hazretlerinin makamına layık kulluk yapabilir ki? Muhakkak ki ''Sübhâneke Kemal abetnâ ki ibadet ki'' demek durumunda. Sana hakkıyla ibadet edemedik ya Rabbi diye. Azizini itiraf etmek durumunda. Eğer beni illa bir şeyle azaplandıracaksan, ne yaparsan yap ama ''Felâtu ad-zibnibidillil hicâb'' senden beni perdelenme, zilletine düşürerek beni cezalandırma. Şimdi bir insan nasıl cezalandırılabilir? Düşünelim. Zincirlere vurulur. Sopa vurulur kendisine. Kamçıyla dövülebilir. Eli kesilir, kulak kesilir, işkence yapılabilir. Gerçi İslam'da işkence yasaktır. Yani böyle kol, bacak, efendim, burun, kulak kesmek, göz çıkarmak İslam'da yoktur. Yani bir kimse ölüme hak etmişse öldürülür ama o gayri insani işkence şeyi yok İslam'da. Çeşitli şekillerde hapsedilir ve azaplandırılabilir. allah Teala Hazretleri de bir kulu günahından dolayı azaba giriftar eder. Çeşitli sıkıntılara uğrayabilir bir kul. Dua ediyor ki seri Sakati Hazretleri razıyım, hak etmişsem bir cezaya çarpılacaksam, bir azaba uğramam gerekiyorsa, hepsine razıyım. Yalnız beni senden perdelenme zilletine düşürüp öyle azaplandır. Böyle yani Allah'tan gafil, Allah'ı göremez, Allah'ı bilemez, duruma düşürme. Zillet diyor buna. Zillet yani aşağılık, horluk. Demek ki horlukların en kötüsü onun gözünde e, hakikat gözünde de öyle Allah'ı bilmemek, Allah'ı tanımamak marifetullah'tan mahrum olmak yoksun olmak iyi haber olmak yani her şeyle cezalandırabilirsin hani e, Yunus Emre'nin bir şiiri var eğer beni öldüreler külün göğe savuralar eğer beni yandıralar, külüm göğe savuralar, toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni yani yaksalar, öldürseler, parça parça etseler, dilim dilim kesseler, yine Allah'a bağlılıktan, Celle Celaluhu onu sevmekten, ona kulluktan ayrı kalmaya e, tahammülleri yok efendim e, rızaları yok her şey olabilir. tahammül eder dervişane bir sabır ile efendim her şeye Eyvallah diyebilir. Hoşdur bana senden gelen ya Goncagül ya Huthi kel ya Hilatu ya Huth diyebilir. Ama beni marifetullahsızlıkla müşahedesizlikle seni görememek seni bilememek seni efendim senin tecellilerini müşahede edememek zilletine, horluğuna düşürmek. Çünkü kimi kimi perdeler Allah sevmedi kulunu, kafir kulunu, gafir kulunu perdeler. Arif kuluna tecellileriyle tecelli eder efendim ona onlara nice nice müşahede eden, ihsan eden, ikram eder ki yani şemmetün lil ma'rifetillah hayrun dünya ve ma fiha şöyle marifetullah'tan bir zerrecik bir koklamcık azıcık koklanacak miktar bir şey bile dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha kıymetli. Aslında da öyle. Bunların nazarında da öyle. Tabii bu dua bizim için bir ibrettir. Biz kendi halimizi düşünelim de ağlayalım. Çünkü izzeti kimisi malda arıyor, kimisi mevkide makamda arıyor ama bu mübarekler Allah'ı bilmekte olduğunu biliyorlar. Marifetullah'ta olduğunu biliyorlar. İzzetin, itibarın, şerefin, mevziğin, makamın. Öteki hiçbir şey olmasa, derviş olsalar, yoksul olsalar, kırk yamalı aba giyseler, kırk gün aç kalsalar, aldırmıyorlar ama Marifetullah'tan mahrum kalmaya şey yok. Ondan tir, tir titriyorlar. O tecelliler kapanır da, gözlerine maneviyatlarına perde iner de, göremez olurlarsa diye Aman böyle bir azapla bizi azaplandırma böyle bir zillete bizi düşürme yarabbi diye dua ediyorlar. E biz de ağlayalım o zaman. Yani Biz ne biçim Müslümanlarız ki bu zillete razı olmuşuz. Bu zilletten kurtulmak için bir devlet bile göstermiyoruz. Yani müşahede etmemek hal ve adet ve devamlı durum olmuş ve buna razı ve müşahede zevkine marifetullah, mahabbetullah mertebesine bir şey, bir çalışma, bir gayret olmuyor. Yine bir başka rivayet. Semitü Ahmet ebne Muhammed ebne Zekeriya yekul Semitü Ali yebne Abdillahi yekul Semitü Evet hasan Sirevaniye yakul, Semetül Güneyye yakul. Semetül Güneyde yakul. Güneyde kadar rivayeti sayıyor. Çeşitli iki isimler var. Aşağıda o isimlerle ilgili malumat da mevcut. Efendim Güneydi Bağdadi'den gene geliyor bize rivayet. Şöyle buyurmuş hocası Şeyhi seriy Sakati Hazretleri yakul. Su ile seriy Anil alil akul. Sakati Hazretlerine Akıl nedir? diye sormuşlar. Makbul bir şey tabii. Allah'ın sevdiği bir şey. Allah'ın kullarına büyük bir ikla, ikramı. Nedir akıl? diye sormuşlar. Fekâne makamet kâmet bihil memurun ve menhî Akıl o şeydir ki efendim e, emredilen, yasaklanan şeye delil onunla efendim Tamam olur. Yani Allah neyi emretmiş, Allah neyi yasaklamış, efendim bu husustaki delil nedir? İşte onu anlama ayeti ve mükellefiyet o zaman insana geliyor. İnsanoğlu için hücret oluyor. Deliye şey yok. Divanera kalem niist demişler. Yani sorumluluk yok. Deliye sorumluluk yok. Ona emredilmiş şey, yasak edilmiş şey, haram, helal gibi bir şey, mükellefiyet yok. Hepsi akıllı için. Yani emredilenin, yasaklananın, ahkamın kendisiyle efendim kayım olduğu e, varlık. Yani Allah'ın insanı onunla sorumlu tuttuğu, o sebeple sorumlu tuttuğu şeydir diye tarif etmiş. Demek ki akıl asıl vazifesi Allah neyi emretmiş? Onu bulacak. Neyi yasaklamış? Onu bilecek. Emri tutacak, yasaktan kaçacak. Çünkü aklı olduğu zaman insan emir tutmaz, yasaktan kaçmazsa o zaman Ahirette belasını bulur, cezasını çeker. Eğer aklı varsa Allah ne emretmiş onu arasın. Eğer aklı varsa Allah ne yasaklamış, neden men etmiş onu yapmamaya dikkat ve ihtimam eylesin. Semitü Ahmed Ali ibn Caferin yakulu Semitü Caferinil Hüldiye <gülüyor> Yakulu Semitü Cüneyde yakul Semitü Seriye yakul terba u khisanin terfaul ab el ilmu ve'l edebu ve'l emanetu ve'l ifa yine bir rivayet zinciri var. Fuleyde Bağdadi'den kaynaklanıyor. O hocası Seri Sakati Hazretlerinin şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. 4 terba u khisanin terfaul ab 4 vasıf vardır, dört sıfat vardır. Bunlara bir insan sahip oldu mu kulu yükseltir bunlar, bu sahip olan şeyler. Bu dört şey kulu yükseltir. Kulu yükselten dört tane sıfat vardır. Yükselme tabii manevi bakımdan derecesinin yükselmesidir. Allah nazarında derecesinin yükselmesidir. Sevabının çok olmasıdır. Birisi nedir? Allah indinde böyle yüksek dereceli olmak ya sebep olan varlık manevi aslet birisi el ilim ilim sahibi oldun bir insan yükseli yer fa Allahu lezine aamenu vel lezine minkum minkum aamenu minkum vel lezine ilme derece Allah iman edip ilim sahibi kılınmış, kendisine ilim vermiş kimselerin derecelerini yükseltir diye ayet-i bildiriyor. Demek ki ilim sahibi oldu mu Allah'ın dilinde mertebesi yüksek olur. İlim nedir? İlim Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le bize gönderdiği Bilgileri bilmektir. Çünkü, bilelim diye gönderilmiştir onlar. Asıl ilim odur. Allah ne göndermiş? Efendim, şeriatın ahkamı nedir? Bizlerin neleri yapmamız isteniyor Allah tarafından? Neleri yapmamamız gerekiyor? Bunları bilmek lazım. İşin asla kaynağı bu. Yani ben Müslümanım diyen bir insan, kelime-i şehadet getiren bir insan, İmana gelen bir insan veya gafletten uyanıp, tamam şu andan sonra iyi Müslüman olacağım diyen bir insanın yapacağı şey Allah'ın emirlerini, yasaklarına dinin ahkamını öğrenmek, ilim, Ö öğrenmek ilimdir, i̇lim, ilim bilmektir, diyor Yunus Emre. İlim sahibi olanı Allah yükseltir, tabi ilmin şartı var, ilmi insan öğrenecek, hayatında uygulamak için öğrenecek. Allah'ın emirlerini, yasaklarını uygulamak için öğrenecek. Öğrenip öğrenip öğrenip öğrenip de sadece bilgi dağarcığı olmak için değil. İlim amelle de beraber olacak. Amel de ihlasla beraber olacak. İnsan bilecek, bildiğini uygulayacak. Uygularken de halis, mobil, temiz katli, iyi niyetli olacak. Bunlar olmadığı zaman ilim amel olmadığı zaman faydası yok. Amel ihlas olmadığı zaman fayda vermiyor faydalı olması için, amelin de ihlasla yapılması lazım, rüyakarca yapılmaması lazım. İlim bu. İlim insanı yükseltir. O halde hepimiz ilim öğrenmeye çalışmalıyız. Mesleğimiz ne olursa olsun? Kuyumcu, halıcı, doktor, mühendis, efendim, memur, amir, işçi, tüccar. Asıl işimiz ilim öğrenmek. Yani Allah'ın bize gönderdiği elilleri, yasakları, Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerini bilmek bildiğimizi ihlasla uygulamak niyetiyle öğrenmek için bu yola girmek, öğrendiklerimizi de uygulamak. Şu anda yaptığımızda o bir şeyler okuyoruz, bir şeyler dinleniyor. Tabii bunların kaynakları yazılmış, büyük din alimlerinden geldiği için tecrübeli evriyallah'tan, meşayih kiramdan geldikleri için her cümlesinden istifade ediyoruz. Tamam, ilim insanı yükseltir. Alim olursa bir insan yükselir Bir. Böyle de bu. Edep, edep de insanı yükseltir. Edep nedir? Bir şeyin kusursuz yapılma bir usulüdür. Her şeyin tam kusursuz yapılması için şartlar vardır. Bir ilacın prospektüsünün olduğu gibi. Bir cihazın kullanma talimnamesinin olduğu gibi yapılan bir işin de yapılmasının sonuç vermesi için, tam olması için, makbul olması için, güzel olması için şartları vardır. Buna adabı denir. O şeyin adabı denir. Her şeyin adabı vardır. Tabi adabın çeşitli ilimlerde çeşitli manaları da vardır. Mesela fıkıh kitaplarında adab, sünnetten sonra gelen incelikler demek oluyor farzlar, vacuplar, sünnet ondan sonra adab. Orada biraz daha değişiyor. Ama esas itibariyle bir şeyin tam yapılması için gerekli şartları efendim, yapılması gereken işin dört başı olması için gereken işler. Mesela kulluk adabı. Yani Allah'a kulluğu nasıl yapacağız? Mesela ticaretin adabı. Mesela evliliğin adabı. Mesela hocalığın adabı. Mesela talebeliğin adabı. Mesela şeyhliğin adabı. Mesela dervişliğin adabı. Bunları öğrenecek ki insan o işi tam kusursuz yapmış olsun. Edep de insanı yükselir. Edepli olan insan yükselir. Edepsiz olan insan derhal düşer ve mahrum kalır. Bir edep mahrum geçt, ez Lütfü Rab. Yani Mevlana Hazretleri'nin galiba şeydir, beyti de bu. Edepsiz Rabb'un lütfundan derhal mahrum kalır. Şıp kesilir. Lütfu ilahi. Edepsiz oldun bir insan edepsizlikten kesilir. İnsanın mahrumiyetleri edepsizlikten dolayı olur. Onun için edebi riayet etmeye çok dikkat etmesi lazım. Her yaptığı işin edebinin ne olduğunu araştırması lazım insanın. Ticaretin adabı nedir? Bir hadis-i çok güzel sıralamış. Ramuz-ül var. Bir kartona bastırdık. Efendim, yalan söylemeyecek, satarken övmeyecek, satın alırken kötülemeyecek, Efendim kendisinin borcu olduğu zaman çabuk verecek, alacağı aldığı zaman tehir etmeyecek. Efendim, e, böyle şartları var. Mesela adabı, ticaretin adabını öğrenmesi lazım. Bu yükseltir insanı. Üçüncüsü, ilim, edep. Üçüncüsü, el emanetü. Emanet de emin olur demek. Yani güvenilir olur. Güvenilir olmak. Emin olmak da insanı yükseltir. Hale gibi sağlam adamdır. Güvenebilirsin tam. Ağzından sır çıkmaz. Verdiğin emanete hıyanet etmez. Efendim seni arkadan hançerlemez, ayağın altına karpuz kopyu koymaz. Efendim verdiğin işi güzel yapar filan. Emanet yani eminlik, güvenilirlik. Emanetin tabi Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kelime çok çok derin manalar da vardır. Mesela buyruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnna aradnal emanete ale's semawati vel ardı vel cibali fe ebayna ayyuhum minha ve ishatna minha yehamalaha'l insan zaluman Biz emaneti göklere yere dağlara sunduk Hepsi yüklenmekten kaçındılar, korktular. Bu emaneti insan yüklendi. Demek ki orada ilahi bir emanetten bahsediliyor. Çok mühim bir şeyden bahsediliyor. Efendim, peygamberlerin emaneti vardır. Yani eminliği peygamberlerin sıfatlarından birisidir. Güvenilir. Yüzdeyiz güvenilir olmak. Katiyen, yalan dolan, aldatma, şaka vesaire efendim sözlerinde hilaf-ı hakikat. Allah'ın emrine bir şey bulunmamak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasfı Muhammed, el emin yani, peygamber olmadan önce halkı böyle tanımış onu herkese Muhammed el-Emin diye biliyor. güvenilen, itimat edilen Muhammed ümmetin eminleri vardır ümmetin eminleri yani ümmetin kendisine emanet edildiği kim, kimseler el-ülemâ'u ve ressetü'l-enbiya'ı ve ümenâ'u'l-ümme yani alimler peygamberlerin varisleridir Ümmetini, ümmetin kendilerine emanet edildiği kimselerdir aynı aslında Demek ki insanda güvenilirlik vasfı olması da insanı yükseltir. İlim olunca yükselir. Edeb olunca yükselir. Eminlik olunca, güvenilirlik olunca insan yükselir. Ve vel iffetu, afiflik iffet olursa yani namussuzluktan, günahtan, haramdan, e, kötülüklerden sakınma duygusu, çekinme duygusu olursa Bunun herhalde zıttı olan kavram hayasızlıktır. Yani utanmazlık, yüzsüzlük, arda malı olmak, efendim, yüzü Fransız köşesesi gibi kalın olmak, yani yüzü kızarmamak efendim, gibi şeylerle ifade ediliyor halk tabiri olarak. İffet de yani başlar namusu olmak üzere, efendim, her çeşit konuda hafif olmak, böyle bir kötülüğe bulaşmamak manasına nam, e, namusu sağlam olmak manasına. Demek ki hepsi birden olunca o insan en yüksek olur. Alim olursa, ilmiyle beraber edep sahibi olursa, edebiyle, ilmiyle beraber güvenilirliği de olursa, yüzde yüz böyle kale gibi sağlamlığı olursa, bir de iffeti olursa, yani gözü tok, harama meyli yok, Efendim namusu sağlam, eli sağlam, efendim, e, gözü tok, karnı tok, böyle bir kimse olursa o zaman böyle bir insan. Tabi bu vasıfların hepsi Peygamber Efendimiz'de efendim, kemal derecesinde mevcut olan vasıflar. Afif olmak, emin olmak, edip olmak, alim olmak. Allah bizlere de o güzel vasıflardan nasipler ihsan eylesin. Teşekkürler. Evet. Semetu evvel padi Ahmed ibne Muhammed ibne Hamduner Şermeqaniye, yakulu semetu Ali ibne Abdülhamid al Qadaieriye, yakulu semetu Seriye yakulu. Abdülhamid e, Ali ibne Abdülhamid al Qadaieri isimli Şahistan bu sefer rivayet geliyor. Efendim Haluk de oturmuş, halis şey yapmış, güvenilen bir kimseymiş. Seri Sakati Hazretlerinin Meclislerine devam eden bir kimseymiş, 313 senesinde vefat etmiş. Bir alim O rivayet ediyor şeyden. Seri Sakati Hazretlerinden yakulu kalilin fi sünnetin, halin min kethirin, ma abidatin, kevve yakulu amelin, ma takwa. bir seri Hazretleri kalilin fi sünnetin sünnet-i uygun, kapıları kapatmayın, ısındır içerisinde, perdeleri aralayın, ee, eğer üşüyorsanız kenara çekilirsiniz, perdeler şeye mani oluyor, havanın kaçın açın, ki hava çalışsın. Tamam. Demiş ki, sünnet-i uygun, sünnet yolunda, sünnete muvaffuk, az, bir şey yani amel kastediliyor ediliyor. Kalizun sünnetin ibadet ve amel kastediliyor ediliyor. sünnet uygun azıcık bir ibadet hayrun min kesirin ma'bidatın bid'atın bid'atlı bid'atla beraber olan çok fazla miktardaki ibadetten daha hayırlıdır. Sünnete uygun olan azıcık bir ibadet Bidatlı çok çok çok ibadetten daha hayırlıdır. Yani e, her şeyin sünneti seniye uygun olması lazım. Bidatta bulaşmaması bidatlı olmaması lazım. Keyfe yakılıl ü amelin ma attakva. Sonra da soruyor ama maksadı sorup öğrenmek değil, soru ile karşısındakini uyandırıp bir hakikati ona belletmek. Keyfe <gülüyor> yakılıl ü amelin ma attakva. Takvalı olunca bir amel zaten nasıl az sayılabilir? Takvalı olur mu? Çok sayılır. Keyfe يَكِلُّ amelin Nasıl az olur bir amel ki? مَا takva Takvalı iken, takva ile yapılmışken az sayılır mı? Takvalı amelin azı mı olur? Azı, azı bile onun ne kadar kıymetlidir. Yani Zümrüt'ün küçüğü büyüyor. Yani, zümrüt işte kıymetli azı olur mu? Yani, zümrüt bir olur olun, Bayağı bir kıymetli oluyor gibi düşünebilirsiniz öyle söyleyebiliriz. Demek ki her işimizi sünnet-i seniyeye, hukuk kitaplarında anlatılan ahkama uygun yapmaya çalışmalıyız. Bidat olmamasına giyimimizde, ibadetimizde, yememizde, içmemizde, evimizde, iş yerimizde, konuşmamızda her şeyimizde bidattan uzak olmak, sünnet-i seniyeye muafık olmak dikkat etmeliyiz. Nasıl bir gömlek giyeceğiz? Nasıl bir pantolon giyeceğiz? nasıl e, ev düşüneceğiz? Nasıl efendim ticaret yapacağız? Nasıl söz söyleyeceğiz? Nasıl bir ahlaka sahip olacağız? Nasıl olacak? Hepsi sünneti seniyeye seniyyeye uygulayacak. Sonradan çıkma olmayacak, uydurma olmayacak. Dinde sonradan çıkan şeylerin kıymeti yok. Dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i Bunlara dayanan fukahanın kıyasıdır. Efendim, Ümmetin de yani bunları iyi bilen ümmetin de bir konudaki ittifakı da İcma ümmeta ve gene onlara raci demektir. Bunun dışında öyle bir atı işlere efendim asla ulaşmamaya her şeyi hadisi şerifte ayet-i kerimede selef-i saliyyinin işlediği incelikle ve dikkatle işleme insan gayret etmelidir. Ve bir hazel isna, ve bir hazel gayret kardeşleri yukarıdaki rivayet zinciriyle gene elgada eri'den efendim. Seriye Sakati Hazretlerinin şöyle buyurduğu da rivayet edilmiş: El umuru felasetün emrin ban eleke rüştühu, ve emrün ban gayyuhu bayyuhu ve emrin aşkar eleke fakıf indahu ve kilhu ilallahı azze ve celle vel yekün delilek, ve yekun indahu delîlek ve zal takraka ileye tesdârni bhi ammen sivahu. Karşılaşabileceğiniz işler üç türlü olabilir diyor. İşler üç çeşit olabilir. Hayatta çeşitli işlerle karşılaşırız hayatımızda. Bunlar üç sınıfta toplanabilir. Üç madde halinde toplanabilir. El, el umuru selasetin işler, işler üç çeşittir. Emrün banineke rüştühü. Birincisi Doğru olduğu sana aşikar olan iş, tamam söylüyorsun. Yanan yanlış mı yapıyorsun? Tereddüt etmeyip tamam doğru. Aşikar doğru. Doğru söz söylüyorsun. Güzel. Yalan söylemiyorsun. Yani böyle doğru olduğu kesin tereddüt etmeden bildiğin açık seçik işler tamam. Sözdede böyle bir işle karşılaşırsan onu yapma devam et ona tabi ol çekinme çünkü doğru yoldur. O soru, o işi yap. Ve emrün bir de sana sapıklığı, yanlışlığı, eğriliği, net olarak gene aşikar olan işte, işte olabilir. Bu da kereddüzsüz biliyorsun. Yalan söylemek fena. efendim Haram yemek fena, içki içmek fena vesaire. Tamam. Keşlenip ol. Ondan da kaçır. Kesin olarak iyi, doğru olduğu şeyi ya bildiğin şeyi yap. Kesin olarak yanlış olduğunu bildiğin aşikar olmuş olan şeyi bırak. Veyahut iyiliği sana aşikare olmuş, anlaşılmış olan şeyi, kötülüğü sana anlaşılmış olan şeyi iyiliği, iyi olanı yap, kötü olanı yapma demek. Yani inceleme sonunda da anlayabilirsin. Bazen doğrudan doğruya kendi ilminle bilmezsin de sorarsın itimat ettiğin kimselere onlar bu yanlıştır derler. O zaman onu yapma. Öyle sebeyyün etmiş olabilir. Veyahut sorarsın, sorarsın, araştırırsın, tamam, iyi oldu anlaşılır, o zaman yaparsın. Yani ya kesin bilginle anlaşılmış olur, ya da müşkilere sorarsın, alimlere sorarsın, muhtelif kimselere sorarsın, öyle anlaşılır. Anlaşıldı mı? Tamam, iyi oldu, yap. Anlaşıldı mı, kötü oldu, tamam, onu yapma. Bunların dışında ve emrin eşkere aleyke, bir de bazı işler hakkında mütem kalırsın, para, kararsız kalırsın. Senin için o müşkil olur. Anlaşılması güç, mahiyetini hakkındaki hükmü vermek güç olabilir. Şüpheli olur. Ha bu işi yapma. Dur orada. Ve kilhu azze ve celle bu işi Allah'a havale et. Allah'a bırak. وَذِكُنِ اللّٰهُ دَلِيلَكَ Allah sana yolunu göstersin. Ya Rabbi ben bu işi bilemedim, hayır mı, şer mi, sen bana yolunu göster. Bekle, Allah sana yolunu gösterince, gösterinceye kadar o işte ona göre hareket edersin. Çünkü bazen işler kesin olarak anlaşılmaz, anlaşılmadığı zaman Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et, Efendim o işi işleme ama. Allah'tan sana bir işaret gelinceye kadar işleme, bir e, Allah sana yol gösterdiği zaman o işi öyle yaparsın. Allah'a havale et. Havale et. Allah'a tevekkül eyle. Vec'al fakraka ileyhi. Vec'al fakrake ileyhi. İhtiyacını Allah'a arz et. Fakirliğin Allah'a olsun. Muhtaçlığın Allah'a olsun. Yani Ya Rabbi, ben senin sana muhtaçım, rızkına muhtaçım, yol göstermene muhtaçım, hidayetine muhtacım. Ben senin konunun fakirim, acizim, naçizim, yoksulum diye ihtiyacını Allah'a çevir, Allah'tan iste. تَسْتَغْنِ bihi اَمَّنْ سِوَاهُ Böyle yaparsan, Allah'tan gayriden müstahini olur. Yani muhtaçlığını Allah'a arz edip de Allah'tan istersen, Allah seni başkasından bir şey istemekten müsahini kılar. Yardımını eriştirir, Allah'a böyle dayanana, Allah kafi gelir, Efendim başkasından müsahini kılar. Bu tabi onun tecrübesine dayanan bir şey. Tevekkül ettin, ettin mi, Efendim Allah yardım eder demek. Tabii bu söylenen şeyler, ayet ve hadislerle sabittir. Mesela e, şeyde vardır... E, Sahih Buhar'da ve diğer sahih kitaplarda vardır ki Efendim El haramı beyin ve el haramü beyin ve beyin, beyin Haram da helal de bellidir ve beyne umur umurum bir hal La yâbi fuhâ yine minennâsı İkisinin arasında mütereddit kalınacak bir takım şüpheli işler vardır İnsanların çoğu bunu bilmez Her hükümdarın bir nasıl so girilmesi, tecavüz edilmesi, yasaklanmış mıntıkası vardır, özel mıntıkası vardır. Kim oraya yaklaşırsa içine düşer, belasını bulur. Onun için şüphelilere yaklaşmamayı tavsiye ediyor o hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz. Bu manada da odur. Yani o hadis-i şerifi Sedih-i Sakati Hazretleri kendi tecrübesiyle, kendi kelimeleriyle bize yine o, nasihat olarak söylemiş oluyor. Efendim, i̇kincisi de ayet-i kerimedir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ Kim Allah'a tevekkül ederse hakkıyla, tevekkül ederse Allah olarak gelir Tevekkül edenin, Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Yani Allah ona yardım eder. Tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Tevekkül etmeyi adet haline getirmeliyiz. Hiç tevekkül etmiyor millet. Her işi kendisi yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey de yapamıyor tevekkül etmeyi öğrenmeli, tedbirini almalı, çalışmasını yapmalı, boynunu bükmeli, Allah'tan dilemeli. Allahu Teala Hazretlerinin efendim yardımına muntazır olmalı. Mevbih kana seriyyu yine aynı rivayet zinciriyle yine anlaşılan Ebuda Enide kayde seriyyu seri sakati Hazretleri şöyle de buyurmuş. El-edebu tercümanul akli. Edeb aklın tercümanıdır. Edeb aklın tercümanıdır. Yani bundan kastedilen mana, Allah alem şu şey olmalı ki, bir insan akıllıysa edepli olur. O adamın edepli hali, onun akıllı olduğunun işaretidir demek. Çünkü akıl kapalı bir kutu olduğundan insanın akıllı mı, deli mi, divane mi olduğu pek belli olmaz. Ama edebi varsa akıllı demek. Edebi varsa akıl bilinmeyen bir şey. Edebi varsa edep onun tercümanı yani onun olduğunu sana anlatıyor. Var adam da akıl diye gösteriyor. Emaresi olmuş oluyor yani. O halde biz de edepleri kollama, edeplere, riayet etmeye çalışmalıyız. Bizim güzel bir kitabımız vardır. Tekkemizin efendim ahlidi bir kitabı Manzum'dur. Onu neşre ama herhalde neşre iyi olur. Nizamül İrfan diye bir kitaptır. Manzum bir eser. Eski ahlidir. İrfan'da çok güzel adabı böyle gelmişlik adabını Manzum olarak anlatıyor. Orada edepme Allah Allah'a karşı kulluk edebi Edeb me az Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ümmetlik edebi Edeb me as Sultan Sultan'a karşı tebaalık edebi Edeb me az Şeyh Şeyhe karşı efendim dervişlik edebi filan gibi böyle şeyleri güzel anlatıyor bölümleri var. Bu kitabı etki yazıyı bilenlere tavsiye ederiz. Kendi kendimize de inşallah niyet edelim ki onu neşe edelim. Arkadaşlarımız dilsinler okusunlar. Bizim Gümüşhanil Cevdet Han'ın kitaplarındandır. Ve bir hikâle seriyor. Yine aynı ifade rivayet zinciriyle seri sakat edilin bir başka sözü el kadar naklen. Ma exere men yasifus sıfata ve akal men yuafikul fieluhu sıfate. Bu ifadiyi taçlarken bir sigadır. Ma exere men yasifus sıfata. Yani laf söyleyen ne kadar çok ne kadar çok çeşitli böyle tasvirlerde bulunan çeşitli vasıfları efendim sayıp döken ağzı kalabalık laf yapan laf söyleyen insan ne kadar çok ve ekalle men yuafiku fiiluhu sıfatehu ama işi bu sözüne uygun insanda ne kadar az Lafı söyleyen ne kadar çok, ama lafına işi uygun düşen insan da ne kadar az. Tabi İslam'da ve Allah divanında makul olan insanın fiilidir, işidir yani. Lafı değildir, Efendim, bilip de yapmamak daha büyük vebaldir. Yapmadığı halde o işi bir görünmeye çalışmak, o da büyük bir sahtekarlıktır. Bir sürü laflar söylüyor efendim kendisini yüksek perdeden tanıtmaya çalışıyor ama efendim kalbinde zerre kadar hayır yok efendim kendisini efendim Allah'ın en yüksekinden göstermeye çalışıyor ama işin birinci mertebesinden bile haberdar değil efendim işte makamattan maneviyattan tecelliyattan bir sürü laf söylüyor ama fiil ona uymuyor maalesef insanlar böyle ee, bu çeşitli insanlar olabilir. Mühim olan, halbuki işinin, özünün, sözünün bir olması, birbirine uygun olması, söylediğinin kişinin tutması oluyor. O bakımdan bundan şikayet yolu veyahut bu hususa dikkat edip ihvanını ihlasa ve amani Salihayı işlemeye teşvik babında söylemiştir. Ne kadar çok laf söyleyen vasıflar, sıfatlar efendim anlatıp duran insan ama ne kadar az sözüne işi uyan insan yani söylediğimi tutan insan ne kadar az demiyor. O halde biz de e, çok konuşmak zaten birçok bakımdan zararlı yani hakikaten yaptığı bir şeyi söylese bile bir insan gösteriş olur, rüya olur sevabı azalır. Yani bir defa söylese sevabı azalır birkaç defa söylese, Riya olduğundan bu sefer dinaha dönüşüyor iş. Onun için iyiliğin de söylemek doğru değil, iyiliğin de saklamışlar aslında büyükler. E, Kendisinin sahip olmadığı bir şeyi de olmuş gibi göstermek de o da sahtekanlıktır. Bilmediği konulardan dem vurmak da o da bir cahilliğin bir başkası, başkası şeklidir. Madem bilmiyorsan sus, bilen konuşsun veya biliyormuş gibi yapın da halkı aldatma mesela veya bulunduğun topluluktaki insanları aldatma. O halde sözümüze dikkat edelim. Bir, ikincisi, başkasına nasihat olarak söylediğimiz şeyleri aslında kendimiz uygulayalım da özü sözüne, sözü özüne, fiiline uygun insanlar durumuna gelelim. Ve bir higaret seviyor. Bir başka rivayet yine El Kadı eli den kuvveti kalabet uke nefse ke. Ömer acize an edebi nefsihi, an edebi gayrihi aciz. Ömer ata men kovkahu men ki Hak vel kuvve ve nebe Kuvvetin en üstün derecesi, en büyük kuvvet senin nefsini yenmendir. Kuvvetli misin? Tehli var mısın? aslan mısın? Kaptan mısın? Güçlü müsün? Şampiyon musun? Tamam. Nefsini yeniyorsan şampiyonsun. En büyük kuvvet nefsini yenebilmendir yenebiliyorsa gerçekten kuvvetlisin. Venen en azından e nefsiyi kim kendi nefsini hizaya sokmaktan acizse, kendi nefsine hakim olamıyorsa, kendi nefsini zapt edemiyorsa, kendisini terbiye edememişse, kana anedebi gayrihi aciz, başkasını terbiye eden çok daha aciz olur. Kendisine söz geçiremiyor, başkasına hiç söz geçiremez. Kendi nefsini terbiye etmemiş, başkasını hiç terbiye edemez. وَمَنْ اَتَاءَ مَنْ Bunu da köşeli parantez içinde koymuş. Herhalde bir yerden bulup burada olması gerekir diye eklemiş oluyor. وَمَنْ اَتَاءَ مَنْ eta اَتَاءَهُ men دُونَهُ Kim kendisinden manevi bakım, makam, mertebe, rütbe bakımından yukarıda olana itaat ederse Hatta ahu kendisinden aşağıda olan da ona itaat eder. Yukarıdakine itaat eden aşağı edene aşağısındaki itaat eder. Tabii yukarıların en yukarısında Allah Teala Hazretleri. En yukarıda efendim Ali ala Allah Teala Hazretleri. Subhan Rabbil alī ilāla ve diyoruz. Ali ala Yani en yüksekten daha yüksek olan. Allahu u Teala Hazretleri'dir. En yukarıda olan. Yani Allah'a itaat edene men etâ Allah'a etâ'ahu küllü şey. Kim Allah'a itaat ederse her şey ona itaat eder. Yani dağlar, bulutlar, yağmurlar, ay güneş musahhar olur yani emrine. Allahu Teala Hazretleri emrine verir her şeyi. Kuşlar avucuna konar. aslanlar kendisine mutlu olur. Sözünü O hale gelir yani. Tabi daha aşağıdaki büyükler, mertebe itibarına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, sonra kendisinin efendim, mürşidi, sonra babası, yani kendisi babasına itaat etmişse, evlad da kendisine itaat eder. Kendisi babasına asi olmuş, üzmüşse, o da evladından çekecek demektir illa. Müritse, şeyhine itaat ederse, müritse, şeyhine itaat ederse ondan sonra o da yarın öbür gün bir manevi irşad vazifesi aldığı zaman ötekiler de kendisine itaat eder. Şeyhine güzel etmişse, et, hizmet etmişse, kendisi de güzel hizmete muhatap olur. allah Teala Hazretlerinin kanunudur bu böyle. Onun için insan mafevkının yani yaşça büyük Rütbece büyük, sevapçe büyük olan veya kendisinin terbiyesiyle vazifeli olan kimselere itaatte çok ihtimam etmelidir ki kendisinin seyri sülükü tamam olsun. Ondan sonra da onun hayrını görsün, başkalarına da faydalı olması mümkün olabilirsin Bir tane daha okuyalım. وَبِهِ قَلَةْ سَرِيُّ yine aynı rivayet senediyle yine gada Men مَنْ خَاطَ اللّٰهَ خَاطَهُ كُلِّ شَيْ ki kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Allah'tan korkandan her şey korkar. Bu aynı zamanda bir hadis-i şerif meali'dir. Hadis-i şerif de vardır bu mutlulukta bir de Abdullah İbdi Ömer anlılanı var kıssatı vardır. Medine-i Münevvere'de Abdullah İbdi Ömer radıyallahu anh, bakıyor ki bazı insanlar kalmalık bekleşiyorlar. Medine'nin dışına çıkamıyorlar. Orada böyle bekleşiyorlar. Selam veriyor diyor ki nedir? böyle ne bekleşiyorsunuz? Yolcu gibisiniz. Ama bekliyorsunuz, yola çıkamıyorsunuz. Niye böyle söylüyorsunuz? Gördün ki ya Abdullah baksana, yolumuzun üzerine karşıya baksana, karşıya bakıyorlar, bir aslan. yatmış böyle duruyor. E şimdi hadi gel de git aslanın bu yere. Aslan yatıyor orada. Bunlar yürü yürümekten korkuyorlar, Gidemiyorlar yani. Abdullah İbn Umer ki onlara bakıyor, bir aslana bakıyor. Ramazan Hazirs. Kitabının da bir hadis şerbin şehinde vardı yani bu yürüyor yanlarına kadar yanına kadar gidiyor aslanı kulağından tutuyor keçi keçi falan tutuyor kulağından yani bu yırtıcı hayvan kulağından tutuyor aslanı çekiyor yerinden kaldırıyor def ediyor uzaklaştırıyor ondan sonra bu taraftakileri geliyor diyor ki hadi bugün yol serbest. Geçin yolunuza gidelim. Resulullah doğru buyurmuş, buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde efendim kim Allah'tan gayri bir şeyden korkarsa Allah o kimseye o korktuğu şeyi inadına diyelim kelime olarak musallat eder. Allah o kimseye o korktuğu şeyi musallat eder. Korktuğu için Allah'tan gayriden korktan kimseye korktuğu şeyi Allah ile musallat eder. Eğer Adem oğlu Allah'tan gayri bir varlıktan korkmasaydı Allah'tan gayri hiçbir şey ona zarar veremeyecekti. Veremezdi. Bunu bildiği için Abdullah bin Ömer rabbil Allah Allah'tan korkuyor. Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmuyor. Aslan'dan da korkuyor. Yürü aslan üstüne gidiyor. E böyle bir insandan bütün her şey korktuğu için aslan bu sefer ondan korkuyor. Ona saldıramıyor. Ona gürleyemiyor. Ona pençe savramıyor. Yani fiilen şeyi de göstermiş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu husustaki şeyinin hadisi şerifinin uygulamasını göstermiş oluyor. Abdullah İbni Ömer. Burada da öyle buyurmuş selî sakati hazretleri Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Yani sadece insanlar değil, her şey. İnsanlar, hayvanlar, diğer şey o kelimesinin içine giren varlıklar. Hepsi ondan korkarlar. Sonuncuyu okuyoruz ve bitiriyoruz. Ve bir kâles seriyyu Lisanuke tercümanu kalbik ve veccüke mir'atü kalbik yetebeyyenu alel veci ma tubnirul kulub. Duyurmuş <gülüyor> ki Selî-i Sakatî Hazretleri senin lisanın muhatabına yani dinleyenine bir şarjı kastetmeden böyle muhatabına söylemiş oluyor. Senin lisanın, kalbinin tercümanıdır. Yani lisanın kalbinin nasıl olduğunu gösterir. Yani ne konuşuyorsan konuşmandan kalbinde, gönlünde ne olduğu anlaşılır. O gizli ama bu tercüman. Yani söylediği sözler insanın içinin yapısını, mahiyetini, içinde neler olduğunu gösterir. Lisan, yani söz, konuşma, laflar, konuşulan hususlar kalbinin, gönlünün tercümanıdır. Ve hüke ve senin yüzün, miratu kalbike, yüzün, kalbinin aynasıdır. Yani yüzüne bakan aynada bir şeyler görünüyor ya, görüntüler, kalbinin içindeki duyguları görür. Yüzü insanın, kalbinin aynasıdır dili de kalbinin tercümanıdır. yetebeyyanı alel-reşhi ma tudbirul kulû gönüllerin, kalplerin gizlediği şeyler yüzlerde aşikârı olur. Yüzlerde görülür. Gönüllerin gizlediği yüzlerde belli olup görünür. Diyor. Tabi bunu görecek göz lazım. yani Bir şeyh efendi varmış, küçücükte bir oğlu veya torunu var, Efendim, dedesinin yanında otururmuş, kapıdan birisi girdiği zaman, ah, tilki girdi içeriye, dermiş. Bir başkası girdiği zaman, ah, affedersiniz köpek girdi dermiş. Bir başkası girdiği zaman, ah, hınzır geldi içeriye dermiş. şeyhefendi demiş ki, şunların eline biraz ekmek verin. Çocuğun eline biraz ekmek verin. Herkesin göz önünde biraz yesin. Vermişler, ekmek kabuğu. orada Çocuk tabii, bilmiyor, yemiş. O zaman gelenleri öyle görmemeye başlamış. Neden? Önce keşfi açıkmış. Onların ahlaklarını, siyretlerini görüyor. Suretlerini görmüyor, siyretlerini görüyor. Bazı insan vardır, efendim, Yüzü insandır, bedeni insandır ama kalbi itibariyle köpekte olan vasıflar vardır kendisinde. Köpek siretlidir. Baslı vardır, şehvetine düşkündür. Hınzır suretlidir. Baslı vardır, efendim, sahtekardır. Tilki suretlidir, siretlidir. Bunu o siretiyle, manevi haliyle görüyor. Ama aşikarı ekmek yiyince maneviyatta azalma olduğunda, o zaman keşfi kapanmış, böyle görmeme başlamış. Yani Şeyh Efendi bakmış torunun keşi açık böyle işler karışacak. Şöyle biraz ekmek yedilir mi? Yani gözü perdelensin görmesin demiş. Ondan sonra böyle çünkü Evliya Allah bir de saklarlar da yani sırrı saklarlar belli etmezler. Terbiye etmeye çalışırlar. Efendim yani insanların herkesin yanında rezil olmasını istemezler. Bazen kendileri cahilliğe vururlar. Bazen duymazlığa getirirler, bazen görmezliğe getirirler, bazen bilmezliğe getirirler. Bildiği halde, gördüğü halde, duyduğu halde şeyi biliyorsunuz, onunla menkabesiyle bitmiş olsun şeyimiz, e, bugünkü konuşmamız, Hatem-i Esam Hazretleri, Evliya çok muhterem büyüklerinden birisi, Hatem-i Esam Hazretleri ne bir kadıncağız geliyor. Kadıncağız, çok böyle şeyhin heybetinden utanıp sıkındırıp böyle huzura girdiği zaman e, otur filan dediği zaman otururken işte olacak bu ya hiç temenni edilmez ama yenlenmiş. Kıpkınınızı kesilmiş böyle çok çok utanç verici bir durum tabi. Bir ses çıkmış, Tabii yerlenme sesi fevkalade kıpkırmızı olmuş kadıncağız yani ölse orada Allah canını alsa daha rahat edecek. E, şeyhin karşısında Şeyh Efendi de duymuş tabi vaziyeti anlamış. Demiş ki evladım öyle uzakta durma demiş yakın gel demiş kulağım iyi duymuyor demiş. Şimdi... hanım bu sefer biraz ümitlenmiş. Acaba iyi duymuyorsa kulağı benim bu kabahatimi de duymadı mı acaba? Yenilenmemi de duymadı mı diye. E biraz bir rahatlanmış yani yakına gelmiş. E, ne söyleyeceksen bağır evladım demiş. E biraz bağırmış. Daha bağır, daha bağır demiş. O zaman kadar iyice rahat etmiş. Tamam demiş yani bunun kulakları sağır. Küp gibi bangır bangır bağırdığı zaman bile daha bağır diyor, duyulmuyor. O zaman rahatlamış. Ve Şeyh Efendi o kadıncağız vefat edinceye kadar o belki duyar diye, anlar vaziyeti diye, anlamasın diye o kadıncağız ölünceye kadar sağır numarası yapmış. Sağır değil. mahcup olmasın diye zavallı. Zavallı kadıncağız olan oldu bir kere. mahcup olmasın diye ölünceye kadar sağır rolü yapmış. Sağır olmadığı halde vefat ettikten sonra normal, bırakmış şeyi, hüzün kalmadı diye. Onun için Hatem'i asam kalmış lakabı, sar Hatem demek yani. Sağır değilmiş, değilmiş, çırptense duyarmış ama o kadının mahcup olmaması için büyüklerin, büyüklüklerinde numune nasıl olduğunu gösteriyor. Allah Teala Hazretleri o güzel huyları, bu büyüklerin güzel hallerini okuyoruz. Bizlere de o güzel sevdiği huyları nasip eylesin. Bir soru geldi, başka soru sormayın da hemen şeye geçelim ama bunu cevaplandıralım. En kitaptan olup da Allah'a şirksiz iman eder. İslam'ın hak bir din olduğunu ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın hak peygamber olduğunu tasdik eder. Fakat İslam'ın şeriatı değil de kendi dininin ahkamıyla amel eden bir kimsenin durumu nedir? Ve yavhir mâdûne zâlike grubuna girer mi? diye bir soru soruyor soru şu, yani bir Hristiyan veya Yahudi veya ehli kitaptan birisi Allah'ın bir olduğunu biliyor. Tamam. Şirksiz, şirk koşmadan iman etmiş. İslam'ın hak bil olduğunu da biliyor. Tamam. Hz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hak peygamber olduğunu biliyor. Yani Eşe'le Allah tamam, Eşe'le en la Muhammeden doğru eve tamam. Fakat İslam'ın şeriatıyla amel etmiyor. Yani namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor İslam'a göre. Kendi dininin ahkamıyla amel ediyor. Böyle bir durum böyle bir kimsenin durumu nedir? Böyle bir durum çok zor olur veya olmaz. Neden? Yani İslam'ın hak dini olduğunu bildiyse Muhammed-i Mustafa Efendimiz'in hak peygamber olduğunu bildiyse o zaman İslam'a göre onun emirlerini tutarak yaşaması lazım. Ama ama neden böyle yapabilir bir insan diye düşünelim bu soruyu soranın yani kafasında ne vardı bilmiyoruz da e, olabilir ki adam Amerika'dadır Avrupa'dadır papazdır yani şeylerin arasındadır Hristiyanların arasındadır e, İslam'a göre yapma durumu müsait değildir yapsa şöyle olacaktır böyle olacaktır Hepsini inanmış, incelediği zaman anlamış fakat kendi dinine göre yapıyor. Tabi böyle bir insan mümin olduğu için Allah'ın birliğine inandığı, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine inandığı, İslam'ın hak din olduğunu kabul ettiği için mümindir. Amali am ibadeti yapamadığı için de kusurludur. Efendim, kusuru kadar cezası olur. Ama netice itibariyle mümin zümreden olduğu için e, sonunda cennetlik olur. Çünkü iman edenlerden de kusurları kadar cehennemde kalacak insanlar. Ondan sonra cennete çıkartılacaklar. O duruma girer. Yani niye ibadetleri yapmadığı Allah'ın farz olduğunu biliyor. inanıyor ama yapmıyor. Eski bir şeriatle efendim vaktini geçirmiş oluyor. Ondan dolayı, o kusurundan dolayı herhalde bir cezası olur. <Gülüyor> fatih yı Şerife muhal çer salavat-ı şerife. Bir elem neşrahleke suresi besmeleyle. Bir ı Şerif Hulhu Allah Besmele'yle. Ha, tihai şerife, maal besmele. Üçer salavatı şerife. وَالَمْ أَنَّهُ لَا Sübettü Rasulullah, Sadıkul Vâdil Emin, Sallallahu Taala Alihi ve Alihi ve Sahbhi Ejmâein, Asbi Rabbi Jalla Allah, Mafi Kalbi Bayrullah, Nur Muhammed Sanal Allah, Ya İlahi İlla Allah, Asbi Rabbi Jalla Allah, Mafi Durubun hasbi sallallahu Dur la ilaha illa Allah ya ilaha illa Allah ya ilaha illa Allah ya ilaha illa ya ya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 La ilahe illallah لا اله الا الله لا الله لا الله لا اله الله لا الله لا الله